Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhabalar, çok sıcak bir yaz gününde birlikteyiz. Size Can Yücel'in şiiriyle başlayacağım bugün. Eylül ayından itibaren biliyorsunuz programımız Perşembe günleri saat 16-18 arasında olacak ve adı değişiyor. Bir parça içeriği de değişecek. Yaşama keyfi ya da yaşama sevinci olacak adı. Bu İsimlerden hangisini kullanacağımıza biraz sizlerden gelen tepkilerin de e, katkısıyla karar vereceğiz. Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama. Yarım saat erkene kurulsun saatin. Kedi gibi gerin. Oh ne güzel yine uyandım diye sevin. Pencereni aç. Yağmur da olsa fırtına da olsa nefes al derin derin. Yüzüne su çarpma Adam akıllı yıka yüzünü Serin serin Geceden hazır olsun Yarın ne giyeceğin Onu harcayacağım vakitte Bir dilim ekmek kızart Çek kızarmış ekmeğin kokusunu içine Bak güzelim kahvaltının keyfine Ayakkabıların boyalı olsun Kokun mis Önce sana güzel gelsin Aynadaki süliyetin Çık evinden neşele, karşına ilk çıkana gülümse. Aydınlık bir gün dile. sonra koş git işine. Dünden, önceki günden, hatta daha da eskiden yarım Şöyle bir hafifle, bir güzel kahve ısmarla kendine. Seni mutlu eden sesi duymak için de, alo de. Hiç işin olmasa da, öyle üzeri dışarı çık. Yağmur varsa ıslan. Güneş varsa ısın, hatta üşü hava soğuksa. Yürü, yürürken sağa sola bak. Öylesine değil, görerek bak. Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen yanağından makas al. Sonra şöyle bir düşün, kimler sana yol açtı? Sen çok dardayken kimler seni ferahlattı? Hani kapını kimsenin çalmadığı günlerde... Kimler kapını tıklattı? Ne kadar uzun zamandır aramadın onları değil mi? Hadi hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara. Hatırlarını sor, öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor. Bu sadece onların değil, senin de yüreğini ısıtacak, yüzünde güller açtıracak. Günün güzeldi değil mi? ''Akşamın da güzel olsun. Yemeğin ne olursa olsun masanda illaki kumaş örtü olsun. Saklama tabakları bardakları misafire. Sizden hala misafir mi var bu dünyada? Ailece kurulun sofraya. Öyle acele acele değil, vazife yapar gibi hiç değil.'' ''Şöyle keyife keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi, eksik bıraktıklarını tamamlar gibi tadına varın akşamın, gece evinde dostların olsun, sohbetin, yemeğin, kahkahan olsun, arkadaşım hayat bu daha ne olsun ama en önce ve illaki sağlık olsun.'' Evet. ...bu Can Yücel'in şiirini ben çok severim, sizlerle paylaşayım istedim. Sağlığımız yerinde olduğu sürece bunun tadını ve keyfini çıkaralım diyorum. Doğadan gelen ürünlerle de tabii bunu zenginleştireceğiz ve kolaylaştıracağız. Geçen hafta sonu İstanbul'da eczacılarla birlikte fitoterapi bir meslek içi eğitim seminerimiz vardı katılanların e, görüşlerini bilemiyorum ama Ali Hoca ile benim için çok keyifli geçti. Onlarla birlikte son fitoterapötikleri, fitoterapötiklerdeki son gelişmeleri e, paylaşmanın keyfini yaşadık. Arada oyun da oynadık. Dikkatimizi toparlayabilmek için salonda koşular da yaptık. Daha güzellerini de yapacağız. Ona 5-16 e, Ağustos'ta da sanıyorum bir kez daha bir araya geleceğiz ve Eylül ayından itibaren de Radyo Havan'da yeni dönemle birlikte Ezarcıları da e, tatilden dönünce yeni programlar yapacağız meslekçi eğitim adına. O nedenle de programımın içeriğini bir parça yaşama sevincine, yaşama keyfine çevirmek istedim. Bir yaşama sevinci, yaşama keyfi deyince tabii sağlıklı olmak çok önemli. Sağlıklı olmak için de iyi bir uyku çok önemli. Kaliteli ve iyi bir uyku ertesi sabaha vücudu dinlenmiş olarak kaldıracağı için son derece gerekli. Kalitesiz, sık sık bölünen, uykuya geçmekte zorlanılan, en küçük bir gürültüde uyanılan kalitesiz bir uyku, yorgun kalkmak demek. Yorgun ve e, mutsuz güne başlamak da Can Yücel'in şiirinin aksine insanın bütün gününü berbat edebilir. Onun için uyku çok önemli. Elimde şu anda Alman e, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Rote liste var, kırmızı liste var. Almanya'daki e, ilaçların listesi. 1984 var. 1984, 94 ve 2004 ve 2009'un bir karşılaştırmasını yapıyoruz bu ara. Onun için elimde 84 var. Şöyle hipnotik sedatiflere bir bakıyorum. Sayfayı açıyorum. Biraz önce programdan önce saydım. Tam 84 tane etken maddesi bitki ekstresi olan hipnotik sedatif var. Tabii başta Baldrian dedikleri Almanların Valerian officinalis köklerinin ekstresi geliyor. Sonra Melissa var. Melissa officinalis'in yaprakları var bol miktarda. Kombine preparatlar var, mono piyaparatlar var. Mono piyaparatlarda en çok valerian officinalis e, görüyorum. Onun dışında pasiflora e, ekstresi var, pasiflora incarnata toprak üstü kısımları, yani yaprak ve çiçeklerinin bulunduğu herbası var. E, sonra, sonra başka neler görüyorum? eklemeler gerekirse hepsinde bir kere valerian officinalis ekstresi var. Ona ek olarak humulus lupulus şerbetçi otu ekstreleri yer alıyor. Başka bakacak olursak evet humulus lupulus ıı, ekstreleri de yani e, strobolileri de oldukça yaygın bir karışık preparat var e, damla bu içerisinde matrikarya kamomilli ekstresi var valeriana köklerinin ekstresi var sonra humulus lupulus, e, strobolisinin ekstreleri var Lavandula çiçekleri var. Yani lavandula e, fullos ekstraleri var. Melisa var. Ve pasiflora var. Bir de avena sativa eklenmiş. E, ama avena sativa miktarı e, homeopatik olarak eklenmiş. Biliyorsunuz homeopatik preparatlarda seyretme oranı ve e, mutlaka belirtilmeli. Burada D ile belirtilmiş. Yani desimal sistemde belirtilmiş. Bir ilacın üzerinde X, CH ya da D harfleri varsa ya da bir yuvarlığa yan çizilmiş bir çizgi yani varsa bu mutlaka e, homeopatik olduğunu gösteriyor bazı preparatlar var ki Almanya'da bunun içerisinde e, etken madde olarak normal ekstreler olduğu gibi e, homeopatik e, oranda da eklenmiş başka mal, e, doğal e, maddeler de olabiliyor e, bu e, formülasyonlar tabii büyük bir e, deneyim ve e, Çalışma sonucunda gerçekleştiriliyor. Önemli firmaların ürettiği ilaçlar bunlar. Başka hangi bitkiler var diye sizin için bakıyorum. Kratiguslar eklenmiş. Özellikle yaş yetişkinler için olanlara. Herba pasiflora incarnata ekstresi var. Avena sativa. Herba var. Bizim kullandığımız yulafın meyveleri değil. Herbaları yani yaprak ve çiçek Durumlarının ekstresi var Homulus tüpürüz şerbet çoğutu Ekstresi var ve bunun içerisinde e, Krategus Meyvelerinin Ham meyveleri da eklenmiş yani alıç Meyveleri da eklenmiş Yaşlılar için olan damlalar Biliyorsunuz krateguslar Alıçlar kalp kuvvetlendiricidirler Başka neler var? Biz bunlar oldukça biraz önce de söyledim 80'i aşan sayıda var. Buna karşılık e, sentetik, hipnotik ve sedatiflerin sayısı çok daha az. E, bu da gösteriyor ki doğal olanlardan e, yararlanmak hala e, ciddi bir şekilde yürütülüyor. Evet kaliteli uyku için tabii e, olumlu düşünmek, stresi yönetebilmek de çok önemli. E, stresi e, yönetebilmek, daha doğrusu günlük hayatta başımıza gelenlerin üstesinden gelebilmek için e, olaylara olumlu bakmamız gerekiyor. Gandhi'nin bir sözünü e, hatırlatmak istiyorum hepinize. Sözcükleriniz yani kelimeleriniz olumlu olsun... Çünkü e, olumlu e, sözcükler, olumlu e, söylemler e, davranışlarınıza yansır, davranışlarınız olumlu olsun... Çünkü davranışlarımız bizim alışkanlıklarımızı oluşturur. Alışkanlıklarımız olumlu olsun çünkü alışkanlıklarımız kaderimizi oluşturur. Bunun daha da başına gidecek olursak olumlu düşünmeliyiz. Çünkü düşüncelerimiz sözlerimize yansır. Sözlerimiz olumlu olsun çünkü sözlerimiz davranışlarımıza yansır. Davranışlarımız olumlu olsun çünkü davranışlarımız alışkanlıklarımızı oluşturur. Alışkanlıklarımız olumlu olsun çünkü alışkanlıklarımız kaderimizi oluşturur. Örneğin sigara alışkanlığı insanın kaderini oluşturur. Sigara içenler bekleyen %90 %80 bekleyen kader nedir sonuç nedir? Akciğer ...lerdeki rahatsızlık, kötü rahatsızlıklar. Onun için sigarayı da bırakıyoruz bu arada. Dumansız hava sahasını sonuna kadar destekliyorum ben. Bu konuda emeği geçen herkesi de kutluyorum. Evet, stresi yönetebilmek için günlük yaşamda başımıza gelen bütün olumsuzluklarla baş edebilmek için dostlara ihtiyacımız var. Dostlarımız çok önemli. Dostlarımız e üzüntümüzü de sevincimizi de paylaştığımız yaşamımızı anlamlı hale getiren öteki insanlar ama bize yakın insanlar. Dostluk ve dostluğun tanımı ile ilgili dostların tanımı ile ilgili pek çok yazı okumuşunuzdur. internette de çok dolaşıyor pek çoğu sizin de e-mail kutunuza gelmiştir ama ben bir tanesini çok e, günümüze de uygun e, buluyorum hani bugünlerde her şeyi e, matematiksel olarak ifade etmek e, e, moda ya dostluğu da böyle tanımlamışlar diyorlar ki dostluk matematiksel olmalı nasıl yani diyeceksiniz evet dostluk matematiksel olmalı sevinci çarpmalı yani katlamalı iki kere iki eşittir dört gibi sevinci çarpmalı üzüntüyü bölmeli on şiddetindeki bir üzüntü dostlara beş dosta bölündüğü zaman ikiye inmesi gibi üzüntüyü bölmeli Geçmişi çıkartmalı. Yani geçmişin üzerinde fazla durmamalı. Ama yarını toplamalı. Evet, dostluklarla yarenimizi oluşturmalıyız. Olumlu alışkanlıklarla, olumlu davranışlarla dostlarımızla yarınımızı toplamalıyız. Kalbinin derinliklerindeki ihtiyacı hesaplamalı dostlarımız. Ve her zaman bütün parçalarından daha büyük olmalı sevgiye her zaman yeri olan yüreği kocaman dostlarınız olsun diyoruz ve bir müzik dinliyoruz ben de bu arada bir su içiyorum neyi dinliyoruz sevgili, sevgili Deniz kardeşim. Sevgili kardeşim Şenay. evet dostluk dedik o zaman dostluğa davet eden bir şarkı var ben çok sevdiğim bir şarkı. Hala da çok hareketli. Umarım siz de seversiniz. Şenay Yüzbaşı oldu söylüyor. Sev kardeşim. Shake Sev kardeşim dedik hep birlikte Gerçekten sevgiye ve kardeşliğe en çok ihtiyacımız olan günlerdeyiz Sert üsluplarla birbirine kızan bağıran insanlarla bir yere varamayız Onun için mutlaka hoşgörüyü ve sevgiyi aramızda büyütmeliyiz Kardeşliği geliştirmeliyiz bu dünyada hepimizin yaşayacağı bir ömür var. Bu ömürü anlamlı hale getirmek, çevremize ve insanlara, hatta hayvanlara, doğaya ve sanata iyi izler bırakarak geçirmek ve anlamlı hale getirmek durumundayız. Bunu yapabilmeliyiz, bunu başarabilmeliyiz. Aksi halde kavga dövüş içerisinde bütün hayat. Bu bunları neden söylüyorum? Çünkü her akşam sizler nasılsınız bilmiyorum ama ben haber bültenlerini televizyonlarda haber bültenlerini izlerken gerçekten çok acı çekiyorum. Cehaletin Getirdiği yanlışlıklar, trafik kazaları, aile içi şiddet, çocuğa şiddet, kız çocuklarına yapılan haksızlıklar. Bütün bunlar benim ülkemde mi oluyor? İnsanlar çıldırmış olmalı diyorum. Ve bunların iyileşmesi için bir şeyler yapmalı diye yola çıkıyorum. Yol arkadaşlarımla birlikte. Aynı şeyleri düşünen Sakin sakin şikayet etmek yerine çözüm üreterim diyen yol arkadaşlarıyla birlikte eğitim için var gücümüzle çalışmalıyız diye düşünüyorum. Esenlere göçle gelen aileleri okuma yazma öğrettiğimiz bir merkezimiz var. O merkezden buraya koşa koşa geldim. İstanbul'da bu yaz... Genelde kırsal alandan göçle gelen kadınlar köylerine gittiği için okuma yazma kursları pek açılamıyor. Ama Esenler'de köyüne bile gidemeyen kadınlarımız var ve biz onlara okuma yazma kursu yapıyoruz. Onlarla bugün biraz sohbet etme fırsatı buldum. Hepsi birbirinden tatlı, hepsi birbirinden insan insanlarımız. Onlara mutlaka daha fazla eğitim götürmeliyiz tabi esenlerden dönünce böyle konular konuşuyor Filis hocanız doğadan gelen sağlık derken ülkenin en önemli sorunu olan ve en öncelikle çözülmesi gereken en öncelikle çözülmesi en doğal olan eğitimden bahsettim Zülfü Livaneli'nin Ah benim sevdalı başımla devam edelim istiyorum. Sülfi Livaneli'nin yaz konserleri başladı biliyorsunuz. Beni orada görebilirsiniz. 7 Ağustos'ta zannediyorum bir konseri var. Dinliyoruz sevdalı başım.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 Benim iyim seryanım Ah benim aldanışlarım Ah benim kavgalarım Ah pişmanlıklarım Sus artık ustandır beni Ah benim iyim seryanım Ah benim aldanışlarım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 Evet, Zülfü Livaneli'yi dinledik. Uluslararası bir sanatçımız. Ben uluslararası sanat dünyasında ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bunların başında da fazla say geliyor biliyorsunuz. Fazla sayın annesi ezacı. Ezacı Gülgün Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Fazıl Sayın özellikle Türkiye'nin, Cum Cumhuriyet tarihimizin önemli konularını içeren özel eserleri var. Onlar geliyor yolda. Pazartesi günü de sanıyorum Turgut Reis'te, Bodrum'daki Turgut Reis Marina'da klasik müzik konserleri sırasında bir konseri vardı. Umarım... Bodrum'da olan eczacılar gitmişlerdir ve eczacı Gülgün Hanım'ın e oğlu Türkiye'nin yüz akı sevgili fazla Sayın Konserini izlemişlerdir. E fazla Say gerçekten Kapıkule'yi geçince, Türkiye deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Hiç unutmuyorum Almanya'da e bir toplantıda Türkiye'den geldiğimizi Söyleyince Herkes kalkıyor hangi ülkeden geldiğini söylüyor Bir aus der Türkei dediğimiz zaman Hemen oradaki Almanlar Kalktılar ve dediler ki Fazizay sei. Almanlar seize Z yi okuyorlar e, Tabi I'yi da iyi okudukları için Fazilzay ...Fazilisay diye etrafımızı sardılar. Ee, kendi bilimsel konumuzdan... ...çok fazla Fazılisay'la ilgili sorular sordular. İyi ki de tanıyoruz... ...iyi ki de eserlerini biliyorduk. Ee, onlara, onların çok sevdiği... ...onların çok iyi tanıdığı... ile ilgili şeyleri söyleyebildik. Sanatçılarımıza sahip çıkmalıyız. Ülkemizin tarihi... ...doğal güzelliklerine sahip çıkmalıyız. Borumuza sahip çıkmalıyız yer üstü zenginliklerimize sahip çıkmalıyız. Ama en çok da altın arayacağız diye kaz dağını mahvetmemek üzere el ele vermeliyiz. Yetkilileri uyarmalıyız ve aklı selim galip gelmeli. Bu hafta da bu kadar. Sizlerle 9 Eylül günü bir araya geleceğiz. Çünkü bundan sonra Radyo Havan da biraz yaz tatiline giriyor. Bizim sevgili program yönetmenlerimiz Suat ve Deniz de bir parça tatile giriyorlar. Onlarla birlikte yeni yayın döneminde başlayacağız yeniden. 9 Eylül Perşembe günü saat 16'da Yaşama Keyfi ya da yaşama sevincinde buluşmak üzere o güne kadar her şey gönlünüzce olsun. Yaşamınızda stres olmasın. Güzellikler sizinle olsun. Olumlu düşünün ve bütün olumluluklar ve bütün güzellikler size doğru koşsun. Hoşça kalın. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programını dinlediniz.